Bismillah, alhamdulillah, as-salātu wa salāmu ala rasulallahu. ders 18, 19. Ders. Amr ile Eyüp arasında geçen bir diyalog. Amr'un ercu en teşteriye li hazel kitabe minel Hindi, indema tezhebu huna fi utleti sayfi. Eyyübe hitaben amrı der ki yaz tatilinde oraya gittiğin vakit Hindistan'dan bu kitabı benim için satın almanı rica ediyorum. Bu cümlede yeni bir e, edat olarak indema geldi. In in vakit yaptığında gittiğinde veya yaptığın vakit gittiğin vakit ettiğin vakit manası In in vakit ında inde. Indema tadhhabu. Gittiğinde, gittiğin vakit. Faydım <gülüyor> ya <gülüyor> Ya. Indema'nın manası. Um <gülüyor> <gülüyor> in, in vakit. ında inde. kendisine sonra gelen fiille alakalı yaptığında, et, ettiğinde. Mesela burada tezhebu geldi. Gittiğinde. Gittiğin vakit. İnde diyeceğiz değil mi? Hı -hı. Tamam. Evet. Ercu en teşteriyeli hadel kitabe minel hindi. Bu kitabı benim için Hindistan'dan satın almanı rica ediyorum. Ne zaman İnnema tezhebuhunake fiyotteti sayfı yaz saatinde oraya gittiğin zaman. Hindistan'a gittiğin zaman. İnnehu billugatil urdiyeti çünkü o veya muhakkak ki o urduca dili iledir. Bu istediğim kitap. Ve ma fil fil mektebatihuna Burada kütüphanelerde veya kitap evlerinde kullanılır bu. Kitap evlerinde onu bulamadım. Ma <gülüyor> Eyyub ene asifun Ben üzgünüm Neden üzgün? İnni len hebe. İlel hindi fi utdeti sayfi Muhakkak gibi Yaz tatilinde Hindistan'a asla gitmeyeceğim Len ezhebe Len En len Keyizan diyorduk ya Onlardan birisi Nasbedattan birisi Muzari fiilin başına geçtiği zaman bir kısım etkide bulunur. Onlardan birisi muzari fiilin manasını müstakbel, gelecek zamana e, delalet ettirir. Yapmayacağım, etmeyeceğim manası. Bir de kesinlik, tehdit katar. Asla yapmayacağım. Bir de fiilin sonunu nasip eder. Nasip ne olur? Üç tane etkisi vardır fiil üzerinde. Onları inşallah konumuz içerisinde söyleyeceğim. Şu an tercüme edip geçeyim çünkü için Nasıl? Asıl ben için geçerli. <gülüyor> Tekrar tercüme edelim bu, bu cümleyi ondan sonra devam edelim. Şüphesiz ki muhakkak ki ben yaz tatilinde Hindistan'a asla kesinlikle gitmeyeceğim. Uridu <gülüyor> an azhaba ila Baghdad li azura hal allazi hal allazi ya'mulu fi sifareti'l Hind hunake. Gitmeme sebebinde bu cümlede izah etti. Nedir? Ben orada Hindistan sifareti dediğimiz elçiliğinde çalışan dayımı ziyaret etmek için Bağdat'a gitmek istiyorum. Yaz saatinde Hindistan'a değil de gitmek istiyorum. Gitme sebebim ise Hindistan elçiliğinde çalışan dayımı ziyaret etmektir. Elledi son harfi şeyindeydi. <gülüyor> Tabii. Onu edecek veya cezb edecek bir şey yok. Sifaret ise sefir Devletin önümüze geçmiştir şey. elçi, sıfaret elçilik, sefir elçi. Amr. ve İh ve Türkiye. Ela yaz hebu, Ela yaz hebu ne ilal Hindi ve erkek kardeşlerin Hindistan'a gitmiyorlar mı? Veya gitmeyecekler mi? Nam hum eydan len yaz hebu hazel ame. Evet, bu sene. Onlar da kesinlikle gitmiyorlar. ne en yebqav bil medinetil münevverati yahfezul kur'anel kerime. Burada da gitme ve sebepten açıkladı. Onlar Kur'an-ı kerimi ezberlemek için medine-i münevverede kalmak istiyorlar. En yebqav bak ya yebqayı okumuştuk hatırlıyorsunuz. Evet yebqav enden dolayı mensup. Kalmak. Ben ki kız kardeşlerin Hindistanlı birisini bulmuş. Hindistanlı biliyorsunuz Urduca dilidir. Urduca bir kitap istiyor. Kendisi yok. Kardeş, erkek kardeşi yok. Şimdi kız kardeşlerini soruyor. Peki, kız kardeşlerin onlar ne yapacak? Yani buradaki mana odur. Bunlar gitmiyorlar manasına. Hunne eyden len yezhebne ilel hindi fî hadihil hutleti. Onlar da aynı şekilde bu tatilde Hindistan'a kesinlikle asla gitmeyecekler. Yuridne en yedhebne ila Mekke'te evvelen liyatemirne ve yebqayne hunake şehran inde haletina. Onlar da niye gitmiyorlar? Onu izah ediyor şimdi. Onlar da ııı e, kelime kelime gideyim çünkü uzun bir cümle. Yürüdne istiyorlar en yad hep ne gitmek istiyorlar. ila Mekkete ev veren ev veren öncelikle ilk evvel Mekke'ye gitmek istiyorlar. Ne için? Liyat emir ne umre yapmak için. İyatimara yatimuru, iyatimar masları umre yapmak. Ve ibqayne kuna keşeren ve orada bir ay kalmak istiyorlar. Inde haletina teyzemizin yanında birleştirecek olursak, onlar evvela umre yapmak için Mekke'ye gitmek, sonra da orada onun tezemizin yanında bir ay kalmak istiyorlar. Sume seyaz hebne iler riadi neziyari am minelli ya mülfü fi hadil masarfi hunake. Sonra da o bir aydan sonra yani onu kastediyor. Sonra da orada bir bankalardan birinde çalışan amcamızı ziyaret etmek için Riyad'a gidecekler. Seyyad Heb'ne gidecekler. İler Riyad'e Riyad'a. Ne için? Ne ziyareti ammina amcamızı ziyarete gidecekler. Hangi amcamızı? Ellediği ya mülü fî ehadil mesarif. Bankalardan birinde çalışan amcamızı ziyaret için Riyad'a gidecekler. masrifun masarifu masraflar var ama masraf etarifu ehaden hunudi yedhebu ilel hindi fihadihil utleti hamur maşallah baya azimli o kitabı alacak mutlaka <gülüyor> diyor ki Ximlizlik bu tatilde Hindistan'a gidecek Hintli erkek öğrencilerden kimseyi tanımıyor musun Tanıyor musun Herhangi birisini tanıyor musun? Semiautu enne taliben hindiyen ismuhu Khalidun sayadhhabu ila al-hind qariban. İşittim ki ismi Khalid olan Hindistanlı bir erkek öğrenci yakında Hindistan'a gidecek. Birleştirebildiniz mi? Kelime kelime söyleyeyim mi? Abdurrahman nasıl durun? Şimdi yetiştim hocam. Peki ben sana yardımcı olayım. E <gülüyor> tarifu. Biliyor musun? Tanıyor musun? E'den herhangi birisini. Minat-tullabil <gülüyor> hunudi. Hunud Hintli'nin çoğulu. Hintli. Hindistanlı öğrencilerden herhangi birisini tanıyor musun? Hangi Hindistanlı öğrenci? Onun sıfatı geldi. Yezhabu <gülüyor> hindi. Hindistan'a gidecek olan Hintli öğrencilerden birisi tanıyor musun? Ne zaman? Hâdî-i Bu tatilde. İşittim ki Semihut'u enne taliben hindiyen ismuhu Halidun. İsmi Halid olan Hintli bir erkek öğrencinin seyyedhü ile hindi gariben. Garip yakın. Yakında Hindistan'a gideceğini enne'den dolayı işittim. Hint'um <gülüyor> Devam. Eyüp, Nam ene a'rifuhu. Evet, ben onu tanıyorum. Huve sayyid hubu fil usbu'il mukbili. O gelecek haftala gidecek. Velakinnehu len yerci'a. Fakat o dönmeyecek. Kesinlikle asla dönmeyecek. Değil Niçin? Ne için? nehu maridun ve sayemgha fil hindilil ilacı. Çünkü o hastadır ve tedavi için Hindistan'da kalacak. E tarifu caferen. Cafer'i tanıyor musun? Nam arifuhu. Evet onu tanıyorum. Lakinnehu min Pakistane, Fakat o Pakistan'dandır. Yani benim istediğim Caferin Pakistanlı Cafer'in ne alakası var? Demeye getiriyor. Cevap geliyor. Yümkünuhu en yeşteriye hadel kitabe. Min Pakistane, Pakistan'dan bu kitabı satın alması mümkündür onun için. Niye? Fe inler kutubel urduyete mevcudetün fil Hindi ve Pakistane. Çünkü Urduca kitaplar Hindistan'da da Pakistan'da da mevcuttur bulunmaktadır. Niye? Çünkü Pakistan dili de Urduca. Afganistan dili de Urduca. Hindistan dili de Urduca. Benim tüm Maşallah. Afkanistan'da neyim yok mu? mı yok Tabi orada urduca. O Peru çi belalı acayip bir. Halk dilinde kendi yöresel dilleri var ama yazı dilleri urduca. Amr eşkuru kaya ayubu cza ke allahu khairan se adhabu ileihil ana ve aqoolleh. Ey ayub sana teşekkür ederim. Allah sana hayırla karşılık versin. Cza ke sana karşılık versin. Kim Allah nasıl hayran. Hayır olarak. Hayırla Allah sana karşılık versin. Şükran, teşekkürün ifadesi budur Arapçada. Cezaki Allah hayran. Keseranda ikiniz gerekirse. Şimdi ona gideceğim ve ona söyleyeceğim. Meram'a verdin anlatacak ondan kitap satınmasını isteyecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Bu da ayrılırken verilen selam. Eyüb ve aleykümselam feimanlah. Bizdeki yoksundaki. Sezhebe girek ilan etmiş. Bizde biraz. Evet, Selam. Ve akol ile hu yok mu? Yok. Şimdi gideceğim burada. Temarini, acıbanı, esileti, latiyeti, gelen sorular cevapla. <gülüyor> <gülüyor> Eyne yuridu Eyüp'u en yazhebe fi orttesi sayfeyi. Eyüp yaz tatilinde. Nereye gitmek istiyor? ''Eyne ya'malu khaluhu. Onun dayısı nerede çalışıyor? O dediğimiz kim? Eyüp. Şey Eyüp. Çalışan değil. Khal dayısı dedi ki kimin dayısı? Eyüb'ün dayısı. Nima da yuriidu ihvatuhu en yabqa bil madinati min Onun erkek kardeşleri Medine-i Menevvere'de niçin kalmak istiyor? Nimeza turidu ikhawatuhu an hepne ila Mekke? Onun kız kardeşleri Mekke'ye niçin gitmek istiyorlar? Li ziyareti men yazhabna iler Riyad? Riyad'a kimi ziyaret etmek için gidiyorlar? Sahih-i gelen şeyleri düşün. Özür dilerim, sahihle doğrula. Yuridu amrun en yeşteriye kitaben Fransiyen münel hindi Amr Hindistan'dan Fransızca bir kitap almak istiyor Caferun münel hindi Cafer Hindistan'dandır Len yerci'a Halidun ilel camiyati li ennehu la yurid en yedruse Halid üniversiteye asla dönmeyecek çünkü o okumak istemiyor <gülüyor> Aslamas da bakın işte <gülüyor> sahile inorlar bu cümlelerin hepsinde bir şeyler yanlış onları düzelteceksiniz. Ecbanelesi <gülüyor> eti latiyeti bin nefi müsamelen len lenici leni kullanıcı olarak olumsuzluk ile nefi ile gelen sorular cevapla burada yazmak istediğiniz yazdıralım len t27 nefis vale Tehkid-i nef istikbal. Gelecek zamanı olumsuza çeviren tehkitli, kuvvetlendirici nasip edatıdır. <gülüyor> hepsini <mi> yaz yazın? <gülüyor> te nef istikbal. Tehkid-i nef istikbal. Nef-i nef, nef -yi. Bu edat, başına geçtiği muzari fiil üzerinde üç türlü etkide bulunur. Bir, muzari fiili istikbale yani gelecek zamana hasreder. İki, manayı kuvvetlice tehdit edilmiş şekilde olumsuza çevirir. Asla, kesinlikle yapmayacak manası. Ve üçüncüsü, fiilin sonunu nasbeder. Nasıl nasbedeceğine gelince bundan önce gördüğümüz derste en nasıl nasbediyorsa lende o şekilde nasbeder. Yani e, ref alameti damme olanları fetha ile nasbeder. Subutunun olanları hasfununla nasbeder. Anladın mı? Şimdi dersimize geçelim. Leni kullanıcı olarak nefi yani olumsuzlukla gelen sorulara cevapla demişti. Sorular var bu soruların iki tanesini birlikte cevaplayalım. E hebu ila beledike fi utletis sayfi Yaz tatilinde beldene memleketine gidiyor musun? sorusuna Leni kullanarak cevap vereceğiz. <gülüyor> len ezhebe len ezhebe len ez ila İLA değil future sayfi asla gitmeyeceğim bu yaşatında memleketim yok. asla gitmeyeceğim başında yani hiç la'ma kullanmaya gerek yok. len var ya he, len, len olumsuzluğa çeviren edat ya yani la yani. gibi Kesin ma gibi yani, kuvvetten diyor. Burada mesela namla giriş yapmış ya parçadan burada da la giriş yapılır mı hayır bir şekilde, bir şekilde. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Gidiyor musun olursa, Hayır gitmiyorum. Ne olabilir? Ama direkt lenle de cevap veririz. Hmm. Len edhebe. Kesinle gitmiyorum. Asla gitmiyorum. İkinci sorumuz: Eted hebu ne iler mel hader mesaya ihvanu. Ey kardeşler, bu akşam oyun sahasına gidiyor musunuz? <gülüyor> len lent edhebe. Lent edhebe. Lent edhebe lan nadhaba ila'l malabi veya ileyhi haza'l masa'a ha. eyadhhabu zumala'uka ila'l muthafi gaden ya ali ey ali okul arkadaşların yarın müzeye gidiyorlar mı lan yadhhabu yadhhabu ama açık isim gelmiş tamam burada yes, bu fiilden sonra faili zikretmeyeceğiz lan yiyazhebu olacak değil mi? burada şu başlıkta açık gelmiş evet o aldattı <gülüyor> fiilden sonra faili zikredildiği için cem fail burada müfret sigale geldi ama cevapta faili zikretmeyeceğimiz için cem sigale getirmemiz gerekir etel abunel kürate hazel mesaya ihvanu ey kardeşler bu akşam top oynuyor musunuz? Eyy ercü el müdiru min Cuddete ya ey hoca müdür yarın Cidde'den dönüyor mu? Bunlara len ile cevap vereceksiniz. Nasıl ma ve la ile olumsuz cevaplıyorsanız len'le olduğu gibi cevap vereceksiniz ancak bunun bir farkı daha var. Onu tekitli olumsuza çevirecek. Yani genelde soruya karşılık mı cevap verirken mi kullanılır? Cevap verirken de kullanılır. Söyleyeceğiniz zaman aklanır. Yani, yani, olumsuz bir şey bildirirken mesela bir... Allah falan canın yüzüne asla bakmayacaktır. Biraz sonra hadis gelecek mesela dünyada ipek giyenler ahirette asla bunu giyemeyecekler. Bu soru yok. Haber olarak geldi. Manayı kuvvetlendirici, kesinleştirici olumsuz olarak kullanabiliyoruz. Teammel edevatin nefi yi, nef'il atiyete gelen nefi edatlarını düşün. Edevaat alet edevaat deriz ya edat onun müfredi. Gelen nefi olumsuzluk edatlarını düşün. Burada mazi ve müstakbeli olumsuzda çeviren edatlar var. Örnek Zehebtu ile suğuk emsi. Dün çarşıya gittim. Bunun olumsuzun nefi hali ma zehebtu ile sugu emsi Mazi zi başına ma getirilerek olumsuz olumsuz yapılır. Dün çarşıya gitmedim. ezhebu ile sugu külle her gün çarşıya giderim. Bunun başına da hem ma'yı getirebiliyorduk hem, hem la'yı getirebiliyorduk. Ma'yı getirdiğimiz zaman ma ezhebu şimdi gitmiyorum. la ezhebu gitmem gitmem ne zaman ile sonra her gün çarşıya gitmem gene geniş zamanda kaldı peki muzariyi geniş zaman şey, özür dilerim zaman nasıl kullanacağız se'el hebu ile sonra yarın çarşıya gideceğim len ezhebe ile yarın asla kesinlikle çarşıya gitmeyeceğim yukarıdaki maya'ya baktık mazi fiile delalet etti la'ya baktık muzari fiile delalet etti Lene baktık gelecek zaman dediğim, müstakbele delalet etti tamam anlaşıldı mı? Mana. Lenin fiil üzerindeki etkisini tekrar edelim ne yapardı? bir muzari manayı müstakbele gelecek zamana çevirir iki manayı olumludan tehditli olumsuzda çevirir üç fiilin sonunu nasip eder üç tane etkisi var devam edelim tekrar ilimsellelatiyete gelen misalleri oku. Bunlar da gelen len ile ilgili biraz daha net anlaşılacak inşallah. Len ila qariyeti sayfi hadel ame. Bu sene yaz tatilinde köyüme asla gitmeyeceğim. İnni mutabun cidden. Kuşkusuz ki ben cidden yorgunum abun yorgun demek. Felen ehruce minel beytil yevme. Bugün asla evden çıkmayacağım. Len etruke salate ebeden. Asla namazı terk etmeyeceğim. İnşallah. Gale-i Müderrisu, öğretmen dedi ki, len esmeha lekum bidduhuli ba'de bedid dersi tel müstakbeli. Gelecekte yani bundan sonrayi kastederek. Gelecekte size dersin başlamasından sonra çıkış için asla izin vermeyecek. Bedun başlangıç. Bedun. Mede yapdı o. Hadi hani Mekteb-i diyorduk ya başlangıç okula ilkokul. Buradan türeyen o. He. Mübtedao. İptede, yepteden. Evet. Devam. Len ehliga lihyeti yani, ebeden. Ya Şebak. Len ehliga lihyeti ebeden. Asla tıraşım ebediyen sakalımı kazımayacağım. Len yerci'a ebi min lendene kable ramadane. Mekke'te mi? Peki Ramazan. babam Ramazan'dan önce asla Mekke'den dönmeyecek. Sizin kitabınızdakine göre, bizim, bizim kitabımızdakine benim kitabımdakine göre Londra'dan. Len neşrabel hamre ebeden. Asla kesinlikle içki içmeyeceğiz. Galal Yehudu li Musa aleyhisselamu Yahudiler Musa selam'a dediler ki: "Ya Musa, len nasbera ala at'amin vahidin." Kema caa e fi suretil bagaratî. Bakara suresinde geldiği gibi Yahudiler Musa'ya selam'a hitaben dediler ki: "Ey Musa, asla tek bir yemeğe sabretmeyeceğiz." Onlara gökten inen yemeğe hitaben söylüyorlar bunu. Bıldırcın neti ve kudret helvasına hitaben söylüyorlar. Galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bizim dersimizde okuyacağımız ilk hadis. Değil evet. mi? Onun elişe hadis kitaplarda. İlk hadisimiz bu. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Men lebisel harira fi dunya felen yelbesehu fil ahireti. Rivahu Buhari. Evet. Buhari rivayet etti. Tercüme et ya hiç Abdurrahman. Kim <gülüyor> Ben <gülüyor> Biz neyiz? Biz zaptır anlaşılan. <gülüyor> <gülüyor> tamam. kim dünyada üzerinde Nerede üzerinde? Şey. E, i̇pek giyerse. İpek giyerse onu ahirette giyemeyecek. Asla. Asla giyemeyecek. Ahirette onu asla giyemeyecek. Ki ahiret giysileri ipektir biliyorsunuz. Dünyadaki ipek Özürsüz olarak ipek giyenler ahiretteyken ipek giyemeyecekler. Lebise giymek biliyorsunuz. Le lebise su bir şey giyinmek. Hadi şey, elbise. Elbise gelmiş Harir ipek. Harir ipek demek. Revahul Buhariyü. Reva reva yerbi rivayet demek Hu onu yani bu geçtiğimiz hadisi Revahu onu rivayet etti. Kim? El Buhariyü Buhari rivayet etti. Rahimehullah. Edhil Geçiyorum. Edhillen alel efalil atiyeti vadbit evahirahâ. Gelen fiillere leni girdir, dahilet ve sonlarına harekele. Yahrucu tektubine yeşrabune yağsilne edhulu teftahne te'kuline teclisû. En nasıl dahil oluyorsa lende öyle dahil olacak. Az önce bir kısım şeyini vermiştik. Lende <coughs> yahuca. El, <gülüyor> El kelimatul cididetü <gülüyor> Asifun esefudan üzgün, üzgün ismi fail. Üzgün olan, eseflenmiş olan. Sifaretun elçilik âmun cem'uhu e'vvamun sene yıl Hindiyyun cemuhu hunudun Hindistanlı. Hamrun cemhu humurun sarhoş edici her şey içki. <gülüyor> Mevcudun bulunan bulunmuş olan mevcut olan evet. Var olan, yani. Var olan. Mutabun yorgun. Harayrun ipek. En dünya mevcut. Üzerinde yaşadığımız mekan dünya. El-Ahiratu, yakın zamanda gideceğimiz yer. Müstakbelun, gelecek. bed başlangıç. Bedun un başlangıç. Bed başlangıç. <gülüyor> Bukhari'nin başlangıç kitabı Vahyul, bed bedul vahyidir Vahyin başlangıcı kitabıdır. Bukhari'deki ilk kitap. <gülüyor> Ehadun, bir. Birisi. Ebeden Ebediyen, asla. Ebediyen, daima. Ebeden, daima. Lebise de su giydi, gibi şeyi giyindi. Sabara yaz biru sabretti. Terke yatruku terk etti. E o temera, ya temuru umre yaptı. Umretünde umre. Hac ayları dışında ve hac ayları içinde yılın her sezonunda, her günde yapılabilen bir ibaret duruyor. Allah'a emanet olun. Amin. terk etti terk etti, evet.